Güncel en yüksek MEXC referans kodu MEXC-124 UTP ile ömür boyu daha az komisyon ödeyin. MEXC borsasında referans kodu, kullanıcıların hesaplarını birbirleri arasında bağlamak ve ticaret faaliyetlerinden bonus kazanmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kodudur. Bu kod, MEXC borsasının özel bir promosyonudur ve borsaya yeni üye olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. MEXC referans kodu, genellikle mevcut bir kullanıcının davet ettiği yeni bir kullanıcı tarafından kullanılır. Davet edilen kullanıcı, referans kodunu kayıt işlemi sırasında girer ve bu sayede davet eden kullanıcı özel bir bonus kazanır. Bu bonuslar genellikle ticaret faaliyetleri sırasında kullanılmak üzere hesaba yatırılır. MEXC referans kodu kullanarak hesaplar arasında bağlantı kurmak ve bonus kazanmak oldukça kolaydır. Yeni kullanıcılar, kayıt işlemi sırasında referans kodunu girmenin yanı sıra, belirli bir süre içinde belirli miktarda işlem yaparak da bonus kazanabilirler. Bu nedenle, MEXC kullanıcıları referans kodu kullanarak hem bonus kazanabilir hem de ticaret ağlarını genişletebilirler. MEXC referans kodu, MEXC borsası kullanıcılarına sunulan bir avantajdır. Referans kodu, kullanıcıların borsaya olan davetlerini desteklemek için kullanılır. Borsa, referans kodu aracılığıyla yeni kullanıcılara ulaşarak, kullanıcı tabanını genişletmeyi hedefler. Kullanıcılar, referans kodu sayesinde çeşitli avantajlardan faydalanabilirler. İlk olarak, MEXC referans kodu sayesinde kullanıcılar, borsaya yeni kullanıcılar davet ederek ödüller kazanabilirler. Davet ettikleri kullanıcılar borsaya kaydolduklarında ve belirli işlem hacimlerini gerçekleştirdiklerinde, referans sahibi kullanıcılar çeşitli ödüller kazanabilirler. Bu durum, referans kodunun kullanıcılar için finansal avantajlar sunmasını sağlar. Ayrıca MEXC referans koduyla davet edilen kullanıcılar da çeşitli avantajlardan faydalanabilirler. Örneğin, kayıt bonusları, işlem ücret indirimleri veya diğer promosyonlar gibi fırsatlar sunulabilir. Bu da, yeni kullanıcıların borsaya katılma motivasyonunu artırabilir.